Değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Bugün çok değerli bir abimizle birlikteyiz Mustafa Akarsu. Kendileri Üsküdar Büyük Çamlıca Kur'an kursunda aynı zamanda Kur'an öğretimi öğreticisi olarak görev yapıyorlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam kısa sureleri okuyacaksınız değil mi? Evet, kısa surelerinden bazılarını. Evet, bir kısmını evet. okuyalım inşallah Okuyacağım. ve e, aralarda da o sureyle ilgili izahları. E, talim tecvid ve kıraatle ilgili izahları da yapalım inşallah. Önce Asr suresini okuyoruz değil mi? Evet. Hocam? Evet hocam, buyurun. E'uzü <Gülüyor> billahi Bismillahirrahmanirrahim. والعصر ان الانسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Ve bil haqbi Ve tevâsav bil sabr allah Ekber Sadek allah Evet, Asr Suresini okudunuz. Burada hocam dikkat edilmesi gereken ne gibi hususlar var? Tabii Asr Suresi ...tecvit kaydeler olaraktan... ...daha çok bakacak olursak... ...tabii burada... Işte, -e ...ve te sav şeklinde daha çok okunuyor... -e ...ve te ve sav... ...diye de, de, de, o şekilde değil de... ...duranlar var değil mi o şekilde... Hayır, ...duranlardan ziyade -e ve te sav... ...vavı kalın olaraktan... ...kunuyor... -e ...ve te evet. ve sav... ...ü sesini verir... ...ve te ve sav vav dudaktan çıkan bir harftir. Ve tv sav diye okursak sadın kalınlığını vav harfine veriliyor. Hı hı. Halbuki sad kalın harf, vav ise ince bir harftir. Ün sesiyle O sadın kalınlığını vav harfini vermemek lazım. Burada okurken ve tv sav evet ve tv sav bil hakkı ve tv sav şeklinde evet. hı hı. o vavın inceliğini de vurgu yaparaktan verilmesi, bir başka tabi as hus sab derken, evet son ra harfini de orada vurgu yapmak gerekir. Önceki tabii, harfi kalgale var değil mi? E, tabi sab derken bede kalgale harfi var. Kal Husur derken yoktur. Husur derken orada yok. yok. Asır orada diyor ama as derken ra kaybolabiliyor. Hus diyor. Evet, evet. Ra pek belli olmuyor. Söylenlemiyor yani. Burada ra'yı da ra harfinin olduğunu da belirtmekte. Aşırı abartmak da tabii. Aşırı abartmak. As diye böyle değil ha, mi? O da tabii, o da doğru değil. Evet. O da doğru değil. Hafif bir şekilde ra'nın ra olduğunu. E, mahrecini, evet. yani çıkması gereken yerden çıkarmak. <gülüyor> e, bunlar dikkat edilirse. Peki o ra'yı orada az rrrr as rrrr. sesiyle değil. Yani, İnce değil. Ha, kalın olacak. Niye? Ra sakin. Evet. Kendinden önce gelen harfin harfin hareketi üstün olursa diyor ra kalın okunur. Evet. Burada ra sakin, kendinden önce gelen harf de sakin. Evet. Daha önceki harfe diyor itibaret eder. O zaman itibar iki edilir. önceki harfe bakacağız. Daha ha. önceki harfe itibar edilir. Hı -hı. O harfte üstün veya ötre ise yine kalın okunur. Evet. İşte yani burada ra asr derken ra sakin. Ra'nın sat o da sakin. Evet. Daha megabli ayın harfi o da üstün. üstün Dolayısıyla için, kalın okunur. Ra kalın okunur. Husur da aynı i̇şte. şekildedir. Ra sakin, me sakin yani kendinden önce gelen b harfi sakin. Sin harfi. Sin harfi. Evet. E, evet. Sin'den önceki gelen ha, ha harf harfi ise, de ötreli. O da dolayısıyla e, ra, gene, ra yine kalın okunur. Çünkü kendinden önceki ya da kendinden öncekinden önceki harfin evet. harekesi üstün ya da ötre üstün ise olursa, ra kalın, ra kalın esri olduğu zaman ince, okunuyor, i̇nce değil okunur değil mi hocam? Hükmü ra diye bir kural var evet, tecrütte. Ra'nın evet. hükmü diye Karavaş tecvitinde vardır. Hı -hı. Hatta buraya şöyle bir ifade kullanılır Karavaş tecrütünde. Ra sakin, meqabli de sakin. Daha meqabli meftuh veya mazmur olursa kalın okunur. Evet. Hatta ra sakin, meqabli de sakin. Sakine itibar olmaz, meqable itibar olunur. Hı -hı. Mekbule evet. meftuh veya mazmumsa kalın okunur, meksur olsa ince okunur. İnce okunur. Der. Bir, güzel bir ee, kâide konuldu. Evet, ee, yani bu şekilde e, dikkat edilirse tabii daha güzel olur. Mesela vetev sau diye durmak doğru mu hocam? E, mana açısından vetev sav bil hak. Tabii Değil mi? Hakta durmak, da durmak daha, daha, daha doğru tabii. evet. Daha güzel orada. Yani durmak. Yine vavdan alaraktan. Çünkü duraklar var zaten. Hani evet. Çok nefes tüketecek bir durum da yok aslında. E, tabii duraklarda durmak kiraat kitaplarında geçtiğine göre bazı hadislerde de gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu her durakta dururmuş yani duraklar durmak sünnettir diye geçer. Evet. Yani duraklar ...önemli ama tabii geçmek de caizdir. Yani bir kelime de olsa Efendimiz duruyor muymuş? Evet. Hı -hı. Yani her durakta durduğu Hı -hı. ifade ediliyor. Peki duraklarda bazen lam var mesela durma manasında. Onun önemi var mı e, hocam? Lam elifler geçilebilir. Yani buradan geçilebilir. Hı -hı. Manasına gelir. Manasına Kesinlikle e, geçin yani, diye bir şey yok. Yok. Hı -hı. Zaten bütün işte bu... Büyük durak dediğimiz işlerinde rakam olan işte birin iki, üç, dört diye rakam olan duraklarda durmak sünnettir diyorum. Evet. Aklıma. Ama geçilebilir. Fakat e, şimdi duraktan geçip de durak olmayan bir yerde durmak bu da doğru değil. Mana bütünlüğü evet, açısından değil hem mi? Mana bütünlüğü açısından hem de e, orada durak var. E, durakta durmak varken şimdi durakta durmuyorsun geçiyorsun bir başka bir yerde durak olmayan bir yerde Hatta bazen mana açısından da uygun olmayan bir yerde de durulabiliyor. Evet. Zaten onun için Kur'an-ı Kerim daha sonraları bu rakamla içerisinde rakamlar olan duraklardan başka daha sonraki dönemlerde işte da, cim, işte bir takım durak işaretleri, evet. secavent alametleri dediğimiz, hı hı. E, secavendi hazretleri o o şekilde onları o şekilde dizayn etmiş, dizayn etmiş. Evet. E, bunlar da manayı göz önünde bulundurularak ne yapılmıştır. Evet o günden bugüne e, okunmaktadır. Onun için biz çok manaya hakim olamadığımızdan dolayı bizim gibiler yani, en azından Arap ülkelerinden olmayanlar e, diyelim. Bizim gibiler manaya tam hakim olamayanların bu duraklara durması tavsiye ediliyor. Evet e, biz de tavsiye ederiz. Evet. Yine hocam yeri gelmişken bu hutbelerde hutbenin sonu dokunan innalllahi emru bil adil ve ita'i dil qurba ve yenha diye evet. durmanın Doğru olmadığını söyleyen alimler var değil evet, mi? Evet, evet. Allah şunu şunu şunu ve emretti ve nehyetti oluyor nehyetti. değil mi? Evet. Cümle öyle bittiği için sıkıntılı. Ee, i̇şte manayı veyen helil fahşâ diye dip dursa aslında tekrar oradan alsa veyen herden alsa sıkıntı izhal edilmiş olacak doğru, değil mi? Doğru. O da önemli yani. Doğru. İşte bunlar manayı hakim olmaya bağlı. Manayı hakim olamayınca hı hı ...bu tür yanlışlıkları yapılabiliyor. Niyet, belki niyetten dolayı... Kurt ee, inşallah, ...kurtuluyoruzdur inşallah. İnşallah, diye. inşallah. <gülüyor> inşallah evet. Niyet... E, ...tabii halis olduktan sonra... ...inşallah bir şey olmaz ama... E, ...biz her halükarda... E, ...öyle bir hatayı düşünmek için... ...en güzeli o... ...konulan secavent alametleri... ...dediğimiz Durak, o vakıf işaretlerinde... ...durursak daha... E, ...güzel olur. En evet. azından böyle bir hataya düşünmüş... ...oluruz. Evet. Evet hocam asır suresiyle ilgili... innal insane lefi husur var ya hocam... Evet. ...ha noktalı ha... ...onu husur diye söylerse bir kişi... ...bir okuyucu... ...yani normal ha şeklinde noktası e şimdi, yokmuş gibi... Işte, ...mana bozulur değil mi? E, tabii biraz önce yani. ifade ettiğimiz gibi... Hı hı. E, ...mana bozulur... ...işte bunlar harflerin... ...lazimi sıfatları... ...arzi sıfatları dediğimiz sıfatlar vardır... ...mutlaka... ...o lazimi sıfatlar çıkması, yapılması gerekir, uygulanması gerekir. Eğer mana bozuluyorsa, okuduğu kelimede mana bozulur, namaz da bozulur. Evet. Dolayısıyla şimdi meşhurdur işte ha harfini ha okuduğun zaman halakal, insan. Insan, dediğin halakal zaman? insan dediğin zaman mana çok değişti. İşte Kesinlikle. Birisi yarattı, birisi tıraş etti anlamını geldiğini hep hocalarımız anlatırlar. Evet. Dolayısıyla e, tabi bu harfleri de mahrecinden çıkarmadığımız zaman, çıkaramadığımız zaman sıkıntı yaşanır. Onun için e, makaricil huruf dediğimiz harflerin mahreçleri, çıkış yerleri harflerin adresleridir. Der hocalarımız. Hep anlatırlar. Şimdi adresi bilmediğiniz zaman ararsınız. İşte diyelim ki Kısıklı Mahallesi. Evet. E, Burç efendim Kısıklı Mahallesi'nde. Ama neresinde? Ama Kısıklı Mahallesi'nin neresinde? Hangi noktasında? Hangi, hangi sokakta? Hangi, hangi numarada? Sokakta, hangi numarada? Evet. Eğer bunları bilmezseniz ...kocaman kısıklı mahallesini dolaşmak zorunda kalırsınız. Eğer sokağını biliyorsanız... numarasını biliyorsanız... ...doğru adrese gidersiniz. E, harflerin de mahreçleri adrestir. Şimdi... E, ...işte ayin harfi... boğazın ortasından çıkar. E, şimdi eğer ayin siz tam boğazının ortasından... ...çıktığını bilmez ve çıkaramazsanız... E, ...farklı yerlerden çıkarırsınız bu sefer. Belki bazen de... ...manayı bozucu bir olay da ortaya çıkabilir. Evet... ...onun için harflerin mahreçleri üzerinde... çıkışlar üzerinde dururmuş. Ama burada tabii ki... ...herkes bunu bu şekilde yapabilir mi? E tabii ki herkes bunu bu şekilde yapamaz. E yapamaz. Ama Kur'an-ı Kerim'i diyor... ...namazı bozmayacak... yani ...şekilde. Asgari düzeyde bir evet. doğru okuma var yani. Okumak diyor, namazı evet. bozmayacak kadar... Evet. ...Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olmak farzdır diyor. Evet. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'in tamamını... ...bu şekilde... ...mahreçleri dikkat ederekten, tecid kurallarını dikkat ederekten okumak farzı kifayedir diyor. Onun için herkesin hafız olması gerekmez. Evet. Ama herkesin namaz kılması gerekir. Kadın erkek. Dolayısıyla... Çünkü farz... Namazda okuyacağımız süreleri... En azından... En azından namazda okuyacağımız süreleri... ...namazımızı bozmayacak şekilde telaffuz etmekte fayda var. Evet. E bu kişi bunu kendisi yapabilir mi... Yapabilir aslında ama ne kadar yapsa bile mutlaka bir hocadan en azından okuması, bir dinletmesi, kendisi, bir dinletmesi gerekir. Evet, Hakikaten da. mahreçleri, harflerin mahreçleri çıkarabiliyor muyum, çıkaramıyor muyum? Dolayısıyla bu tür çok karşılaşıyoruz. İşte ben diyor, biliyorum diyor ama bir takım telaffuzları çok yanlış yaptığını görüyoruz. Onun için o, o telaffuzlarda mana... ...da değiştiğinde görüyoruz bazen yani... ...o bakımdan... ...bu konuda en azından namazını bozmayacak kadar... ...bir Kur'an bilgisine sahip olmak... ...harflerin mahreçlerini bilmek... ...onların üzerinde durmak... ...herhalde her kadın ve erkeğe farzdır... Evet. ...ve bunu da... ...farz olduğu da ifade ediliyor... ...ama... ...Kur'an-ı Kerim'in tamamını tecrüklü okumak... ...farzı kifayedir... ...işte bir kısım hafız olur... Evet. ...diğerleri de hafız olmaz hafızlık müessesesi bu şekilde bir kısım yaparaktan diğerlerinin üzerinden bu sorumluluğu kaldırmışlar ama hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisi duruyorsa, hafız olmuyorsa doğru okumayı öğrenmiyorsa, doğru okunmuyorsa hatta günden güne bu zayıflıyorsa o zaman bütün Müslümanlar bu konuda sorumludur aslında yani. Farzı aynı haline geliyor değil mi? Evet. Farzı kifaye olan yani az bir Müslümanın yapmasıyla diğer Müslümanlardan sorumluluğun kalktığı o farz yapılmadığı takdirde bütün Müslümanları sorumlu kılıyor değil Aynen mi hocam? Aynen tabii bütün Müslümanları sorumlu kılıyor. Evet. E, hatta Cezeri Hazretleri e, mukaddimesinde di, diyor ki orada vel axsu bi tecvidi hatmin lazimun men lem yusahhil diyor. Yani Kur'an-ı Kerim kim tecvitli okumazsa e, günahkar olur diyor. Yani ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tecvitli okunması hususunda e, orada okunması gerektiğini vurgu evet. vurgu yapıyor. Bunun evet. için ben bütün kardeşlerimizin kadın erkek en azından namazı bozmayacak şekilde bir Kur'an-ı Kerim öğrenmesi en azından öğrendiği süreleri birisine dinletmesi, birisinin önünde okuması ve namazını mani olmayacak bir şekilde getirmesi, getirmesi gerekiyor. Gerekir yani. Getirmesi gerekir. Evet. Yapılması lazım bu çünkü neticede ibadet yapıyoruz. Bu ibadetin sağlıklı, sıhhatli, makbul olabilmesi için bu şartları rüya etmek lazım. Yani yani en azından Fatihay suresini değil mi çok iyi evet. bilmek lazım. Yanında da yani dört rekatlık bir namazı ikame edecek kadar evet. kısa surelerden ya da Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet olabilir evet. ama en azından dört yer bilmek lazım. İşte zamm-ı dediğimiz bizim kısa süreler dediğimiz en azından fiil süresine kadar, elem keyfe, fiil süresine kadar en azından Fatiha ve bu kısa süreler dediğimiz bu süreleri doğru olarak telaffuz etmesi önemli yani. Çok da zaman almaz değil mi? Talim tecvidle okumak bu sureleri Yok çok zaman almaz. Şimdi bazen şöyle bir şey de duyuyoruz zaman zaman. İşte Kur'an-ı Kerim'i zorlaştırıyorsunuz. İşte ayin çıkarmak için, işte ha çıkarmak için, bağ çıkarmak için, kef çıkarmak için zorluyorsunuz e, şeklinde bazen böyle tenkitler yapılabiliyor evet. bilmeyenler tarafından. E şimdi Metin Bey, diğer mesleklere baktığımız zaman, diğer mesleklere baktığımızda e, her birisinin kendine göre zorlukları var. Kesinlikle. Biz şimdi, görmüyoruz ama var. Biz görmüyoruz ama gördüklerimize baktığımızda, e, gördüğümüzde bazılarını görüyoruz falan işte tiyatroda çalışan efendim işte filmde görev alan veya efendim bir e, sporda çalışma yapan çeşitli spor faaliyetlerinde bulunan kişilerin o hangi dalda çalışıyorsa dalını en güzel bir şekilde icra edebilmek için bakıyorsun o çalışma esnasında talim diyelim esnasında çalışma esnasında ilginç hareketler yapıyor evet niye yapıyor bütün bunları yani ...o yapacak olduğu... Asıl işi. ...icra edecek olduğu işi... ...güzel bir şekilde yapabilmek için. Evet. İşte yan yatıyor... ...efendim dik basıyor derler... ...hani böyle çeşitli hareketler yapıyor. böyle. Evet. Neden çok daha rahat yapabileyim bunu diye. İşin bütün bu mesleklerde... ...bu kadar bir çalışma... ...yapılıyor. Bu mesleği... ...en güzel şekilde icra edebilmek için yapsın. Buna biz herhangi bir şey demiyoruz. Tamam. Ama senin... ...dünya ve okumanı kurtaracak olan... Kur'an olan. Aynı zamanda okunması da ibadet olan. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem her harfi için on sevap dediği. İşte sadece elif la mim değil diyor Sahih hadis kitaplarında. Elif Elif için on sevap. Lam için on sevap. Mim için, için on sevap. sevap. Elif la, mim dediği zaman otuz sevap alacağını ifade ettiği ve aynı zamanda en önemli bir ibadet olan. Evet. En önemli bir ibadet olan e, Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla orada ...ciddi alması, üzerinde durması... ...herhalde çok daha önemli... Evet. ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'in ...bir hadis-i şerif e, aklıma geldi... ...efdalu ibadeti... ...ümmeti kratul Kur'an... ...buyuruyor... <gülüyor> ...ümmetimin ibadetinin en faziletlisi... ...Kur'an okumaktır diyor... Evet. ...demek ki ibadetlerin en faziletlisi... ...farz ibadetlerden sonra... ...farzlardan sonra en kıymetli... ...en değerli, en faziletli... ...ibadet Kur'an okumak oluyor... Evet. ...e öyleyse böyle faziletli, böyle sevabı bol, bereketli olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, herhalde boşa vakit veya efendim işi zorlaştırmak şeklinde söylemek bu yanlış olur. Biraz haksızlık evet. yapılıyor. Yani, bu yani en basit iş için bile dediğiniz ee, gibi bir sürü talim var. Ee, yani usta çırak ilişkisi var. Çalışmalar var. Evet. Kur'an ee, içinde bir zahmet Allah olsun. Allah'ın evet. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için biraz bir e, harf şu şekilde çıkacak, bunun çıkış yeri şurasıdır, gayret-i harfin çıkış yeri şurasıdır, gaf harfin çıkış yeri şurasıdır, mim harfin çıkış yeri şurasıdır dediğimizde e, hemen zorlaştırıyorsunuz şeklinde bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Bu çok yanlış tabi yani. Bu evet. yani Kur'an'ın faziletini, Kur'an'ın önemini, Kur'an'ın getirdiği bereketi inanmamaktan biraz da iman zafından kaynaklanan sözler olduğunu ben düşünüyorum şahsen Doğru. yani. Evet, Sağlam için, bir iman olsa koşarak e, gidecek. Tabii eskiler Kur'an'ın talimi hususunda çok daha üzerinde durmuşlar. Hatta talim odaları efendim e, hatta anlatırlar işte ben e, Sübhaneke'nin üzerinde işte bir ay çalıştım, gittim geldim. Belki biz yapmadık o kadar ama bizden önceki bizim hocalarımız öyle anlatırdı. Hep evet. de anlattılar bize yani. Ha, biz böyle de olsun Tabii bu mükemmeliyeti yakalamak çok zor. Bu mükemmel yakalamak güzel bir şey ama fakat bugün zaman olaraktan böyle uzun bir öğrenciyi uzun bir şekilde uzun bir süre tutmak çok zor. Onun Hı. için en azından namazı bozmayacak şekilde öğretmek. Ama bu hususta ilahiyat konusunda işte diyelim Kur'an konusunda, kırat konusunda bir kuran Kerim muallimi, öğretmeni olan, hocası olan imam hatiplik yapan müezzinin ...lik yapan... E, ...ve bu meslekten... ...bu işten e, hayatını devam ettiren... ...bizim evet. gibilerinin... ...herhalde bunun üzerinde... ...hassasiyetle durması gerekir. Onların evet. herhangi bir sebep üretme hakları yok aslında yani. Bahaneleri yok Bir imum öğrencisinin... ...bir ilahiyat öğrencisinin... ...bir işte Diyanet Teşkilatı'nda çalışan... ...din görevlisinin... ...İmam Müezz'in, hatip efendim işte... ...Vaiz, vaiz Mühtü'nün... Müftü. Evet. E, ...işte efendim ben bunu çıkaramıyorum... ...ben bunu yapamıyorum deyip ihmal etmesi bu izah edilemez tabi yani. Bunun bahanesi, bunun, yok. bunun bahanesi yok. Kesinlikle bir an önce çalışması, öğretsin yani. Gerekir. Hocam bir de şöyle bir husus var. Kur'an-ı Kerim'i okumak, sünnet ve dinlemek farz diye bir Evet. genel geçer bir kaide var. Bunu biraz açalım mı? E, tabii şimdi Yani zor olan aslında okumak değil mi? E, zor olan tabii ki okumak. Evet. E, i̇şte dinlemek de ...herhalde burada dinlemek, Kur'an-ı Kerim hafife almak anlamında. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne anlatıyor? Eğer, madem bu Kur'an-ı Kerim okuyoruz... ...işte biz tabii Arapçasını okuduğumuz zaman karşı taraf dinleyen bizim cemaatimiz... ...anlamayı biliyor. Evet. Hmm. O bakımdan manasını okuyorsun. Şimdi manasını okuyorsun... ...karşındaki topluluk manasını okuduğunda sen dinlemiyorsa... E o zaman o Kur'an-ı Kerim okumanın hiçbir manası yok. Hı, o manada anlamak e lazım. Şimdi tabii e, anlamak için evet. dinlemek farz. Evet. Anlamak için. Hı hı. E şimdi işte bizim en zor durumda olmamız... ...Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından okuduğumuzda... ...yani metninden okuduğumuzda... ...o metninin dinleyenler tarafından anlaşılmaması. Evet. Bunun anlaşılabilmesi için e, Arapça bir bilginin olması gerekir. Arapça bilgisi olmayınca tabii Kur'an-ı Kerim okuduğunda... Dinlese bile çok manasını anlayamıyor. Evet. Onun için zaten bu son zamanlarda diyanetinde uygulaması var. Camilerde işte bir aşır şerif okuduğunuz zaman e, o okuduğunuz aşırların manasını da okuyun. Bunu eskiden beri söylerler bizim hocalarımız. Ama yapılmazdı. Yapılmazdı pek tabii. Evet. E, bu son zamanlarda uygulamaya da konuldu. Okuyacağınız efendim işte aşırların manasını da okuyun şeklinde. Hatta bizim rahmetli e, İsmail Biçer hocamız derdi ki arkadaşlar e, okuduğunuz aşırların en azından şöyle bir manasını bakın bir tefsirlere bakın derdi e, ne yazıyor ne okuyorsunuz konusu nedir şeklinde bakın derdi bize tavsiye derdi okuyun derdi evet e, şimdi e, genel olaraktan okuyucular da aynı şekilde görevli yapan görev yapan arkadaşlarımız da aynı şekilde okuduğu aşırın Genel hatlarıyla hangi konudan Bahsediyor Genel olaraktan belki böyle kelime kelime Mana olarak veremesek bile en azından evet. e, Genel olaraktan işte asır suresi neden bahsediyor Dediğimizde bunu genel hatlarıyla ifade edebilmek önemlidir e, Ve hocalarımız eskiden derlerdi Bizde yani bu okuduğunuz En azından okuduğunuz yerlerin Arkadaşlar tamamını bilmeseniz bile Genel hatlarıyla e, Ne ifade ettiğini e, Bilmenizde fayda var bilin okuyun tefsirlerden en azından derlerdi. Evet. Hem ee, onlara... okuyucuya da katkısı olur değil mi hocam? Yani Okurken tabii, manayı düşünerek okumaya sevk Onun edecektir. için herhalde dinlemek eğer mana da biliniyorsa e, orada bir hakikat anlatılıyorsa e, bunu dinlemek farz. Tabii. Evet. Dinlemesi Uygulamak, lazım. dinlemek, tatbik etmek. Ama şimdi okumak da tabii ki güzel. Yani şimdi veya öğrenmek için okumak, gayret göstermek ayrı bir fazilet var buna. Evet. Tabii. Ee, ama Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan kimsenin diyor onun sevabı artık çok geniştir diyor Bambaşka. hadiste yani onun sevabı daha geniştir ee, o bakımdan okumak okutmak öğrenmek Öyle manasını e, bilmek ve dolayısıyla e, mananın üzerinde durmak ve bunu pratik hayata aktarmak bunlar hepsi önemli Evet. onun için Kur'an-ı Kerim zaten okunsun, anlaşılsın ve pratik hayata aktarılsın diye göndermiş bir kitaptır yani. Evet. Cenab-ı Kur'an'ın e, hükümleriyle amel etmeyi cümlemizi nasip edilsin. İnşallah yapalım. hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir ara verelim hocam. sonrasında devam edelim inşallah. Değerli Burç evet. dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz burç Effen Kur'an Vasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefen Değerli Burç Efendim dinleyicileri, Kur'an Vadisi devam ediyor. Mustafa Akarso hocamızla birlikteyiz. Evet hocam, Asr suresini okuduk. Şimdi sırada hangi suremiz var? Hümeze. Hümeze, Hümeze suresini okuyoruz. Var. Buyurun hocam. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكله مزتين مزتين الذي جمع مالا وعده يحسب أن ماله كلا ليوم بذن في الحضام وما أدراك ما الحضام؟ Nar Allah'ın Mucdesi, Alleti tıtlığu'na Al Afide, Innağıl eyim Cide, Fi amadim allah Ekber Sadek allah Azim Evet hocam, Hümezi suresinde e, okurken dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Tabi burada bütün ayetlerde durduk. Birinci ayetten ikinci ayete geçerken tabi geçiş yaptık. Orada küçük bir nun vardır. Geçiş nunu derler. Bazen de gizli nun derler bunu. Hümezzetil lümezzetil <gülüyor> nillezi diye geçiş yapılır. Ee, bu Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu tür geçiş nunu dediğimiz nunlar vardır. Ee, i̇şte bu nunu gördüğümüz zaman bu ayetten, birinci ayetten, ikinci ayete veya o gizli nunun olduğu altında gizli nun olduğu ayetten geçiş yaparken nunu Hareke vererekten. Bağlaç yaparak sanki ee, iki cümleyi bağlamış evet, gibi oluyor. İki cümleyi bağlayaraktan geçmek gerekir. Bunun adına gizli nun, geçiş nunu denir. Ve bu nunu tabii dikkat etmek lazım burada okurken. Durduğumuz zaman zaten bu nunu okumuyoruz o zaman. Hümezetil lümeze elledi cem'amalen diye devam ederiz. Ee, bunlar tabii dikkat edilmesi lazım. Yine tabii burada biraz önce ifade etmedi yukarıda mümedde zaman Allahu Ekber söyledik. Bu tabii normal işte bizim aşır okurken normal işte dışarıda okuduğumuz zaman veya hatim esnasında evet. okuduğumuzda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Vedduha suresinden Nas suresine kadar okurken her süre bitiminde Allahu Ekber diye tekbir getirmiş. Bu sünnettir. Evet. Hatim yaparken veya herhangi bir yerde bu kısa sürelerden bir tanesini okuduğumuzda bu süre bittiğinde tekbir getirmek sünnettir. Bu de icra edilmesi güzel olur. Ama namazda tabi bunlar namazda okunduğunda böyle bir tekbir getirmeye gerek yok yani. Namaz dışında getirilmesi gerekiyor. Bir de hocam ayet sonlarında H harfi var değil mi? Onu evet. çok bariz evet. bir şekilde çıkardınız okurken gördüm. Tabi biraz önce de yine ifade ettiğimizde bu H'leri çıkarırken H'ları çıkarırken işte H'yi ayırmak H'yi ayırmak bu harflerin Ahreşel. hakkını vermek, yerlerine yani işte dikkat etmek, mücta hakkını vermek diyor. Hı hı. Hakkı derken hani sıfatı lazime e, harfte olması gereken harften ayrılmayan sıfatlar. Dolayısıyla bu harften ayrılmaması gereken sıfatları biz harften ayırırsak o zaman namaz tabii bozulmuş e, namazı bozar yani. Evet. Hakkını vermek müsta hakkını vermek derken de sıfat arızi sıfatlardır bunlar. Bunlar namazı bozmaz. Ee, yine bunlar cezeride geçer. Tecvidde diyor. Okurken harflerin sıfatlarını efendim hakkını ve müsta hakkını vermek derken onların sıfatı, lazimelerini, sıfatı, arızalarını işte bir harfte mutlaka çıkarılması gereken özelliğini çıkarmak lazım. Evet. Burada da Bunlar dikkat edilmesi önemli tabii yani. Sıfatı Har lazım e Diğeri neydi hocam. Sıfatı arıza. arıza. Arıza. Ona bir örnek verebilir misiniz hocam? Şimdi tabii sıfatı lazım e dediğimiz şey yani harflerin tam olarak söylenmesi. Tam olarak söylenmesi. Evet. Yani söylenmesi gereken, çıkması gereken manayı <gülüyor> e, bozmayacak, şekilde. bozmayacak şekilde çıkarmaktır. Peki evet. ise manayı bozacak şekilde. E, bozacak şekilde olursa sıfatı lazım oluyor zaten yani. Hı hı. Yani sıfatı Lazime harflerin e, Çıkması gereken Mahrecinden çıkarmak evet. e, Dolayısıyla Mahrecinden çıkmadığı zaman işte halaga Diyoruz evet. bu ha harfini Halaga diye okursak e, Mana bozuluyor Ama mana bozmayan bir harf okuduğunda O çok kadar şey değil yani e, Çıkarmasa da olur yani evet. Ama bunu da yine dikkat etmek gerekir Evet sıradaki kısa suremiz hangisi hocam? Fiil suresini Okuyacağız şimdi. Orada e, fil asabından bahsediyor değil mi? Evet. Ebrehe'nin fil ordusuyla Kabe'yi yıkmak üzere gittiğini ama muvaffak olamadığını Rabbimiz tarafından cezalandırıldığını anlatan bir sure. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلٌ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ تَرْمِيهِمْ بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول الله أكبر Evet, Fil suresinde de dikkat edilmesi gereken hususlar var tabii ki. En başta hocam, elem tera derken ra harfi t'den dolayı değil mi? Kalın okunması gerekiyor. Evet, yani, yani bazıları şöyle okuyor, elem tere keyf ediyor mesela, diyor mesela. Evet. Tereciye tere satmak e, gibi. Doğru, yani burada tabii ra Hı -hı. E, başlı başına bir harf burada. Evet. Ee, ra'nın üstün olması tabi ra'nın kalın okunması gerekir üstün olduğundan dolayı evet. elem terekeyfe dediğin zaman ince okunmuş olur te ra şeklinde okunması bu dikkat edilmesi ve ersele derken de şimdi aynen Ersel ersele aleyhim şeklinde bazen sükun sakin yine ra sakin Hı -hı. kendinden önce gelen harfin harekesi Hı -hı. Ee, üstün burada yine burada ra yine kalın okunması gerekir ve, er, ve ersele şeklinde evet ...termihim derken ralar daha çok... ...terdil, ter... ...termihim şeklinde okunuyor daha çok. İşte bu ralarda bir çalışılma yapılması gerekiyor. Evet. Termihim, ter... ...terranın... ...termihim ter. dediğin zaman rayı ince okumuş oluyorsun. Evet. Yine aynı şekilde kurala göre, tecrüt kurallarına göre... ...ra sakin, kendinden önce gelen harfin harekesi... ...üstün olduğuna e, göre... ...olduğundan... E, kalın, yine, ...kalın okunması gerekiyor, e, gerekiyor bu arada. ...tabii bunlar dikkat edilmesi... ...yine diğer harflerin... ...tabii çıkarılmasında da... ...diğer yerlerde... ...bir eshabil diyor mesela hocam... ...o da yanlış değil mi? ...bir es sin yapmış oluyor... ...evet doğru... Evet. onlar da karşılaşıyoruz... Şimdi Hı -hı. Siz ...söyledikçe benim aklıma geliyor... ...bir eshabil diyor... Evet. ...bir eshabil... ...sat harfini sin yapmış oluyor... Bir ...sat harfini sin okumuş oluyor... Belki de mana ...bir eshabil derken ha harfini de orada he gibi okuyor... ...he gibi okuyor... ...işte bunlar... E, ...okunması lazım... ...şimdi... E, ...namazı bozuyor bazı yerlerde... Yani ...bazı yerlerde mana da bozuluyor... E, ...bu tür... ...şeylerde... Evet. E, ...şimdi bunların her birisi... ...en azından... E, ...bir dediğimiz gibi hocamızın... E, ...önünde okunmak... ...okunması lazım... ...rahleyi tedrisinden e, geçmek lazım... Gerekir. ...işte bir eshabil fiil dediğin zaman... E, ...sadı sin okumuş olursun... ...hayda he okumuş olursun... Bu hatta e, manayı Tanış şey yapar Bir hocamız şöyle demişti yine programımızı Teşrif eden hocalarımızdan bir tanesi Hani her ilmi Aslında dinleyerek duyarak öğrenebilirsiniz Ama Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek ve duyarak Dört dörtlük tam manasıyla Okumak mümkün değil onun için mutlaka rahli idrisinde bulunmak doğru, lazım Bir hocanın demişti doğru. Hakikaten bu harflerin bu incelikli Mahreçlerini öğrenmek Çıkış yerlerini öğrenmek ve uygulamak Öğrenmek de yetmiyor değil mi hocam Öğrendiğinizi zannediyorsunuz fakat okumaya geldiği zaman birçok hatanız çıkıyor. Tecvid ve talim kurallarına göre okuma gayretinde bulunduğunuzda hatalar evet. tak tak tak çık, veriyor ortaya. İşte bunlar e, dikkat edilmesi bunların üzerine durulması da bir gerekiyor. Yani. Evet yani en azından dediğiniz gibi bir önceki bölümde dediğiniz gibi namazımızı bozmayacak şekilde e, doğru okumayı aslında hedef haline getirmek lazım her bir Müslüman bunun da tabii en güzel zamanı çocuklara çocukken öğretmek. Çocukken öğrendiğimiz okuma hayat boyu uygulanıyor Öyle. değil mi hocam? Okay, tatbik ediliyor. Aslında evet. çocuk yaşta öğrenim güzel. Kesinlikle. Yani hele ya, hele Kur'an öğrenimi çocuk de. yaşta. E bu son zamanlarda Kur'anla ilgili güzel Kur'an kurslarında yeni birtakım metotlar e, Metotlar Kurslar. var. Sonra çeşitli şeyler var yani, programlar var böyle. Evet. Kur'an kurslarında işte dört yaşından beş yaş altı yaş arası açılan uygulamalar efendim ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim belli saatlere değil sabah yediden akşam on iki kadar gidip hocanın önünde okuma imkanları var. Çok güzel. Çeşitli programlar yapılıyor şu anda. Yani bu programlar tabii iştirak edilmesi önemli. Tabii ki bir de hakikaten çocuk yaşta öğrenmek çok daha kolay. Ben şahsen her zaman onu söylemişimdir. Yani bir Olgun yaşa gelmiş belli bir yaşa gelmiş Bir çocuğu okutmaktansa 5 yaşında 6 <gülüyor> yaşında Çocuğu okutmak daha hoşuma gidiyor Evet çünkü hemen harfi çıkartıyor yaş, 11 yaş yaşta işte bu yaşlar e, Tabi bu yaşlar çünkü Bir defa söylediğin zaman hemen onu çok rahatlıkla Alabiliyor ve o da kalıyor kafasında Evet Onun için e, şahsen Küçük yaşta özellikle Kısa süreleri talim tecrüt üzerine küçük değil Küçük yaşta ...öğretilmesi çok faydalı... Evet. İbrahim... Bu yaşta öğrenildiği zaman... Hı hı. E, ...kolay kadar unutulmuyor... Ayda mermerin üzerine bir yazı gibi... Silinmiyor, e, ...silinmiyor... ...yok edilemiyor... ...ama belli bir yaştan sonra ne kadar öğrense bile... ...üç gün sonra onları unutuyor yani... Evet, onları unutuyor... ...bu İbrahim Tanrı Kula Hoca televizyonda... ...tecvid ve talim uygulaması yapmıştı... ...birkaç sene önce Ramazan'da... ...çok güzeldi yani... ...çocukları Kur'an kursundan getirmiş böyle... ...sekiz on tane talebe küçük... Evet. kendisi okuyor önce sonra onlar tekrar ediyor filan hani bunu çok duyuyoruz görüyoruz belki ama ekranda görünce daha bir insan heyecanlanıyor yani o çocukların evet. o harfleri çıkartması yani bunlar Arap ülkesinin çocuğu değil Arap bir anne babanın çocuğu değil Türkiye'li ama Doğru. küçükken eğitilmeye başlandığı için daha kolay ve güzel okuyorlar yani. E şimdi tabi Türkler hakikaten Kur'an-ı Kerim'in harfleri üzerinde çok daha fazla çalışma yapıyor. Evet. Rahmetli Mahmut Sarıçoğlu Bizim Kırat hocamız da Diyanet Tashkent Eğitim Merkezinde yani Kırat bölümünde orada üç yıl kadar Kırat okuttu. Ee, rahmetli İsmail bicer Tashkentliler derslerini gelirdi. Mahmut Sarıçol hocamız dedi ki e, o da hocasından naklederekten aşk kutlu e, hoca efendiden naklederekten işte Suudi Arabistan'da böyle bir toplantı yapıldığını o toplantıda Türklerin yani Türkiye'nin daha doğrusu Türkiye'nin kıraat üzerinde, harflerin mahreçleri üzerinde çok daha hassasiyetle durduğu orada konuşuldu. Ve bu konuşmayı da herkes kabul etti. Diye nakletmişti hocasından. Evet. Hocası da o toplantıdaymış. Aşık kutlu, rahmetli. Ee, orada böyle bir konu dile getirildi. Yani Türkiye'de harflerin üzerinde, mahreçlerin üzerinde çok daha hassasiyetle duruluyor. Evet. Dendiği ve diğer katılımcılar arasında da kabul gördü. Hakikaten doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu konuda Türkiye'de mahreçler üzerinde daha fazla duruluyor. Hassasiyetle duruluyor diye herkes tarafından kabul gördü diye nakletmişti evet. hocasından bize. Mahmut Sarıcıoğlu hocamız. Ama biz de öyle biraz daha hassas üzerinde çalışalım gibi bir netice yok tabii. Sadece Türklerin hakkı veriliyordu değil mi? Tabii Türklerin hakkı veriliyor ama şimdi tabii en azından yanlış olmadığı değil mi? Yanlış Yanlıştır olmadı. bu demiyor kimse. Gerçekten şu var evet. Metin Bey ister Araplar olsun Arap Türk yoktur. Yani bu zaman zaman biz de o tür Kıraat kurultaylarına katılıyoruz. Evet. Hedef Kur'an-ı Kerim'i doğru öğretmektir. Cezeri Hazretleri diyor ki ben diyor Şam'da diyor Emevi Camii'nde 30 sene Kur'an-ı Kerim okuttum. Ve Şark'tan, Garp'tan, işte Cenub'tan, Şimal'den, Batı'dan, Doğu'dan, Kuzey'den, Güney'den öğrencilerim vardı diyor. Evet. Evet ve bunları Kur'an-ı Kerim'i öğrettim maharici hurufu öğrettim diyor e bu konuda otoriter e, bir isim. E, olan bir isim e şimdi Kur'an-ı Kerim üzerinde kim çalışma yapıyorsa Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyor Evet. şimdi tabi okumak ayrı bir olay, öğretmek ayrı bir olaydır, ses e, Allah'ın vergisidir zaten ses de ayrı bir olaydır da bu insanın Hani bir kazanarak elde edeceği bir şey değildir. Allah veri istir. Evet. Yani bu kişinin kendi kazancıyla elde ettiği bir şey değildir. O da ayrı bir evet. lütuftur Cenab-ı evet. Hak tarafından. Yani burada da kastettiğimiz güzel ses tabii. Tabii yok güzel. Yoksa doğru okumak herkes yani güzel yapabilir. Güzel ses. Ama değil güzel sesli olan Kur'an-ı Kerim okuyacak diye de bir şey yoktur. Öyle bir şart, bir şart, şart yok. Da evet. Yani önemli olan Kur'an-ı Kerim'in doğru telaffuz edilmesidir. Burada. Aynen öyle. E bu efendim şu millet bunu güzel yapar bu millet güzel yapamaz diye böyle bir ayırıma girmek evet. bu da çok yanlış tabii ki. Mesela Ama burada evet. Türkiye'nin bu konuda hassasiyet gösterdiği vurgulanmış ve diğer katılımcılar tarafından da bu evet. kabul Aynen edilmiş öyle. olduğunu o zaman Demiştir. nakletmişti. Evet. Ama şimdi e, tabii ki bu hususta çalışma yapan biz çok karşılaştık öğrencilerle yani dışarıdan gelen efendim farklı ülkelerden gelen öğrenciler bakıyorsun çok da güzel Kur'an-ı Kerim okuyan gerçekten ...Maharici Uruf'u da çok güzel olan öğrenciler olduğu gibi... ...Türkiye'de de e, çok güzel okuyucular da var. Ki son yıllarda e, son dünya, dünya birincileri... ...ikincileri, evet, üçüncüleri çıkıyor. Ülkemizden dünya birinciler çıkıyor. Evet. E, bu da güzel bir şey. Bu neyi gösteriyor? Ha, demek ki... ...Kur'an-ı Kerim üzerinde bir gayret var. Ama bu gayret... ...belli yerlerde değil... ...toplumun bütün kesimlerini yaymak lazım. Herkes, yani her Kur'an-ı Kerim öğrenmek sadece belli bir mesleğe sahip olan kimselere değil. Bütün Müslümanların tekrar etmiş oluyoruz. Yani artık en azından bizim işte berberimizde, terzimizde, efendim bir manavımızda, bir kasabımızda yani artık bütün meslek erbabının da en azından Kur'an-ı Kerim'i şöyle önüne aldığı zaman çok rahat bir şekilde okuyacak bir hale getirmek lazım tabii yani. Bu, bu yapılması lazım. evet Bu yapılırsa daha güzel olur. Müslümanların e, kalitesi Kur'an kültürü yaygınlaşmış olur. Evet. E, maalesef şimdi Kur'an-ı Kerim nedir? Hatim nedir? Cüz nedir? E, Yasin-i Şerif nedir? diye sorduğumuzda bir kısmı çok uzak bunlardan yani şimdi. E, en azından bir cüz nedir? Hatim nedir? E, efendim işte Kur'an nedir? Nasıl okunması gerekir? Bunlar da bu konuda bir Kur'an kültürünün de Kur'an bilgisinde oluşması lazım. Buna ne ile olur? Bu ilgiyle olur. Evet. Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgi ne kadar fazla olursa, bu ilgiyi ne kadar uyandırabilirsek. Zaten bu toplantılarda, işte bu tür programlarda Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek. Evet. Kur'an-ı Kerim'i daha güzel nasıl okuyabiliriz? Yoksa kişileri, insanları suçlamak zaten böyle bir hedef, böyle bir şey yok zaten. Yani. Herkesin bir eksiği vardır. Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim "ben doğru okuyorum" diyen insan yalan söyler. Yani ben tam mükemmelini yapıyorum diyen. Evet. Kur'an-ı Kerim bir deryadır. Bu her zaman söylüyoruz. Bir derya. O deryanın içerisinde ne kadar dalarsan, o kadar fazla o güzelliğini, güzelliğini keşfetmiş olursun. Aynen öyle. Hani onun için bazen diyorlar denizlerin dibine indikten sonra o denizin altındaki o güzellikleri gördüce. Şey, daha da efendim böyle hayranlıklar yapmak istiyorlar. Evet. Daha da hayranlıklarını ifade ediyorlar. Evet. ediyorlar. Evet. E, Kur'an-ı Kerim'de bir der ya. E, ne kadar üzerinde durulursa yeridir. Bizim burada bir sınırların çiziyoruz. En azından diyoruz ki namazımız bozulmayacak kadar. E, bu bir sınırdır. Evet. Zaten daha bu sınırdan bu sınırı da aşarsak namaz bozulmuş olur. En azından namazlar bozulmayacak şekilde bir Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olmak gerekiyor mahreçlerini sıfatlarını dikkatlerini okumak gerekir diyoruz. Evet hocam bir sonraki programda inşallah devam edelim bu kısa i̇nşallah. surelerin üzerine okumalarımıza. Bugünlük programımız burada sona ersin inşallah. Teşekkür ederim. Evet değerli Burç Efendim dinleyicileri bugün Kur'an Vadisi'nde Mustafa Akarsu hocamızı misafir ettik kendisinden Allah razı olsun diyoruz bir sonraki Kur'an Vadisi'nde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun hoşçakalın efendim.